Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala melle nebiyye bade. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşuyla alemde, yeryüzünde olan değişikliklerden İmam Buziri rahmetullahi aleyh bahsediyor. Allah Resulü aleyhisselam dünyayı teşrif edince, göl kurudu, sağ ve halkının gölü kurudu. Bin yıllık ateşleri vardı. Etrafında adamlar var. Ateş yansın diye uğraşıyorlar. Ama bütün uğraşlarına, gayretlerine rağmen ateşleri sönmüştü. Alemde değişiklikler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ev. Orada Hazreti Amine Aleyhisselam onun kucağında semaya doğru nurlar yükseliyor. Oğlunun nuru alemi değiştirecek ona işaret ediyordu. Hani yıllar sonra... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşındaydı. Annesiyle beraber Medine-i e gittiler. Babasının kabrini ziyaret etti. Dönüyorlardı. Ebba'ya geldi. Amine annemiz orada rahatsızlandılar. Allah Resulü Aleyhisselam başını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesi rahatsızlanınca validesi başını Efendimiz Aleyhisselam'ın dizi üzerine koydu. Allah Resulü Aleyhisselam'a, oğluna, geride bıraktığı bir tane yavrusuna, Muhammed'e, belki son bakışları, o an Hazreti Amin'e Aleyhisselam diyor ki, اِنْ سَحَّ مَا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فَا اَنْتَ مَبْعُوثٌ اِلَا الْاَنَامِ Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa, eğer doğruysa o rüyalar Allah Azze ve Celle seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi. اِنْ صَحَّ مَا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فَاَنْتَ مَبْعُثٌ Bütün varlıklara, bütün alemlere, yaratıklara sen peygamber olarak gönderildin. Hz. Amin'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair o işaretleri muhatap olmuştu. Hamileyken muhatap olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukluğunda bütün bu güzelliklere şahit oluyordu. Etrafta o değişime şahit olanlar da vardı. Ama bütün bunlara rağmen körler de vardı. Görmeyenler var. İmam Buzili, rahmetullahi aleyh deliller mahşerinde görmeyenlerden bahsediyor. Güneş var öğle vaktinde. Güneşi soran adamlardan bahsediyor. Diyor ki Amu ve sammu fe i'lânul beşâiri lemtusma ve barikatul inzâri lemtuşemî ve ebeden Eğer bu kadar delil varsa ne için kafir var? Ne için münafıklar var? Ne için mecusiler var? Ne için onlar hala la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememekte ısrar ediyorlar? Amuhu, onlar kör oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine işaret eden ne kadar delalet varsa, şahit varsa onları görmeme noktasında ısrar ettiler. Vassammu, onlar kör oldukları gibi sağır oldular. Summun bukmun umyun fehum la Onlar summun sağırdılar, bukmun dilsizdirler ve kördür onlar. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ dönemezler gittikleri yerde ne kadar delil olsa şahit olsa bütün şahitler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet etse yine göremezler yine duyamazlar yine hakikati söyleyemezler فَهُمْ لَا يرجعون, bir araba gibi arabayı aldınız bir yere götürdünüz Ayaklar sizi bir yere götürüyor. Siz de bir araba gibi olsanız, eğer arabanın orada motorunu parçalasalar, yaksalar, aküsünü alsalar, araba oradadır. Farları vesaire hepsi bütün edevatı yerindedir ama araba çalışmaz. Araba gitmez. Araba sizi taşımaz. Yürek de böyledir. Eğer o yüreğe küfür düştüyse Allah'a isyan düştüyse artık o gözler, kulaklar, dil vesaire, vahdet noktasında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Risaletini anlama, idrak etme, insanlara bu hakikati tebliğ etme noktasında o adamların kör olduğunu, o adamların sağır olduğunu, dilsiz olduklarını görürsünüz. Evet, deliller mahşerinde yaşıyorlar. Öğle vaktinde güneşi soran Adam gibiler. Amu ve sammu. Fe'ilânul beşair. Yani insan derisine, beşara, insan derisine surur verdiğinden dolayı tebşir. Müjde deriyle aynı kökten geliyor. Yani müjdeli bir haberi insan duyduğu zaman yüzünde bir surur görürsünüz. Yüzündeki o sevinmeyi okursunuz. Ya da acı bir haber Onunla mülakat olduğunda acı bir haberle karşılaştığında adamın yüzünde o acıyı okursunuz, hissedersiniz. Onun için fe'lanul besa'ir. O tebşirler, müjdeler, onları ilan. Fe'lanul besa'ir, o müjdeleri ilan ya da bunu eee kelimesinin mübeşşire anlamında, beşire kelimesinin cemisi olarak da alabiliriz. O zaman o tebşir edenlerin, müjde verenlerin ilanı ne kadar çok olursa olsun, yani İncil ondan bahsediyor, Tevrat ondan bahsediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam ben gideyim kardeşim farak gelsin. Kur'an-kerim de ona işaret ediyor demiştik. Ye etiimin Madis muhû Ahmet, yani Ahmet gelecek. Hazreti İsa onu haber vermişti. Kur'an-kerim ona işaret ediyor. Bütün bunları gördüler. Ama üzerlerini kapattılar, çizdiler, reddettiler. Çünkü hahamlar, çünkü rahipler, Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin risaletine iman etmiş olsalardı, kabul etmiş olsalardı, kendi yalanlarını, kendi sömürü sistemlerini reddedeceklerdi. Yani onlar toplumun içinde sınıfsal bir yapı kurmuşlardı. Kategoriler vardı. Onlar en yukarıda duruyorlardı. İnsanlar onlara geliyorlar. Biz günah işledik diyorlar. Günah çıkarıyorlar. Onlar da sömürüyorlardı. Masumları sömürüyorlar. Allah'a giden yolu kapatmıştı kilise. Allah'a giden yolu kapatmıştı havra. Mecusilik, Budizm hep o yolları kapatmışlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam o yolu açınca ''Abdullahi ve Resulü'' ahamda, rahipte, insanları din adına sömürenler, onlar da Allah'ın kulu olacaklardı. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar, arıyorlardı nerede peygamber diye. Zannediyorlardı ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kürsüsü var, orada duruyor. insanları etrafında halka halk olmuşlar, Dudaklarından çıkacak kelimeleri bekliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam emredecek. Onlar da şahsi hizmetinde Peygamber Aleyhisselam'ın koşacaklar. Gelip soruyorlardı. Ey ne Muhammed. Nerede Muhammed Aleyhisselam diye. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz radıyallahu Anhum Nerede oturuyorsa Efendimiz Aleyhisselam orada oturuyor. Bedir'e gidiyorlar. Üç sahabiye, üç Müslümana bir tane deve ya da at düşüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramla o da kuraya giriyor. Onlar nerede yürüyorsa ya da üçte birlik mesafede yürüyecekse Peygamber aleyhissalatu vesselam o da Medine ile Bedir arasındaki 180 kilometrelik mesafenin üçte birine ben de yaya yürüyeceğim diyen sahabenin yürüdüğü gibi atından inen tebesinden inen o kızgın kumlara basarak Bedir'de Medine'yi Kur'an hakimi korumaya giden bir peygamber var. Hal diliyle yürekleri konuşuyor. İnkar ediyorlar. Amu vasam mu? Kör oldular, sağır oldular. Çünkü hakikati kabul ederler. Kur'an-ı Kerim'le yüzleşirlerse saltanatları çökecekti onların. Fe'lanul beşair. Her yerde müjdeler var, tebşirler var. Artık köle pazarlarına müjde gelecek. Kadınları bundan sonra alamayacaklar, satamayacaklar. Fakat inkar ediyorlar. İnkar etmezler mi? Peygamber Aleyhisselam gelecek. Artık bundan sonra İslam'ın ahkamı hakim olacak. Yani sa en nebi lesunneke minen nisa İman ettikten sonra Müslümanlar senin iffetini koruyacaklar ya da İslam toplumunda İslam devletinde yaşıyorsan senin iffetin senin namusun, insanlığın kutsalıdır. Müslümanlar onu koruyacaklar. Vakar nefi buyutikum. Allah azze ve celle İslam'ın kadınına, İslam'ın kızına vakarından bahsediyor. Adama da izzeti anlatıyor, ona iffetten bahsediyor. Ama buyurun kapitalizmanın zehirlediği dünyaya bakın. Erkekler kadınlardan daha örtülü bir halde sokakta dolaşıyorlar. İşte o hale getirdiler. Kur'an-ı Kerim kadına dair özel tesettür ayetleri vardı. Ya eyühen-nebiyyu kulli azvâcika wa banâtika wa nisâil mü'minîn yudînîn 'aleyhin min celâbîbihinne zâlike adnâ yu'rafnâ felâ yü'zeyn Eza görmeyeceklerdi onlar gözler onların üzerine en şehveti halleriyle düşmeyecekti Müslüman kadınların işte onların üzerine o gözler düşmeyecekti ama buyurun ekranları seyredin o ekranların sahipleri, o otellerin sahipleri, kadınlar üzerinden, kadın üzerinden para kazananlar dünyanın en büyük sektörü haline bunu getirmişler. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'e kör olmazlar mı? Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine kör olmazlar mı? Eğer görseler inanacaklar, o zaman sömürü bitecek. İşte onlar da görüyorlar ama görmemezlikten geliyorlar. Amû wasammu fe'lânul beşair lem tusma. Ne kadar müjdeler olursa olsun efendimiz Aleyhisselam'ın varlığın adayı Kur'an müjdeliyor. Tevrat, İncir neler varsa hepsi ondan bahsediyorlar ama lem <gülüyor> Bu haberler duyulmadı. Yani duydular ama gereğini yapmadılar. Yani o inzar, inzarın yıldırımları, o şimşeklerin şuleleri vurduğu zaman, yıldırım oluştuğu zaman nasıl bir anda o karanlık geceler aydınlanıyor, insan ayağını bastığı yeri göremiyor ama gök gürültüyor, gök gürültüsü var, şimşek var, kilometrelerce öteyi uzağa görebiliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikati öyle. Eğer bakabilselerdi bakınca saltanatlarını kaybedecekler onun için nefisleri müsaade etmedi. Ve barikatul inzar o inzar yani uyarı korku veriyor onlara. Diyor ki bak bundan sonra ey faizle tefecilikle insanlığın iliğini sömürenler sömürü sistemi kuranlar kapitalistler şunlar bunlar Peygamber geliyor artık. Ya eyhellezine amenu takullaha ve zuru ma bakiye min er ribar faizi bırakın iman edenler. Fe ilem taf'alu fa'zunu bi harbin min Allah ve eğer bırakmazsanız bilin ki Allah'la resulüyle savaşıyorsunuz. Yani bir adam bu ayetleri duyduysa dünyanın en büyük banka sisteminin sahibi müessisi olsa bu adam gelecek İman edecek paydos diyecek Dünyam için ahiretimi yok edemem diyecek bu adam Ama bunlar kör oldular Bunlar sağır oldular Lem tuşemi görünmedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Nizamını hakikatini haber veren O gerçekler şimşek gibiydiler Semayı aydınlattılar Ama bunlar gözlerini kapattılar Görmediler Görmeme de onlar ısrar ettiler. Min ba'di ma akhbara al-aqwam kaahinuhum bi'anna dinahum al-muwajjah adam var. Sağ duymuyor mazurdur gözlerini kaybetti görmüyor mazurdur ama bu adamlar min ba'di ma akhbaral akvame kahinuhum onların kahinleri sihirbazları düşünce merkezlerini kuranlar yönetenler oradaki uzmanlar yani bugün analistler ekranlara çıkanlar sistemlerin nasıl korunacağı üzerine konuşanlar nasıl koruyacaklar ona dair öğüt verenler onlar hep haber verdiler. Min ba'di ma akhbaral <gülüyor> aqwame kahinuhum. Kahinleri, müessisleri, ideologları haber verdikten sonra yine kör kaldılar. Yine sağır kaldılar. Onlar dediler ki adamları bi enne dinehumul muvajj. Onların bozulmuş, tahrif edilmiş, tahrib edilmiş yani sistemini kaybetmiş yamulmuş dinleri lem yakumi ayakta duramayacak. Eğer insanlar Resulullah Aleyhisselatu vesselam'a iman ederlerse, onun yolundan giderlerse. Ellezine yu'minun bil gaybe ve yuqimuness salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Gayba inanırlarsa, peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibi inanırlarsa Namaz kılarlar, sadaka verirlerse, mazlumların biçarelerin elinden tutarlarsa artık bundan sonra İdeologyalarının müessisleri onlara dediler ki bundan sonra Bu erilen, yamulan, nizamını, dengesini kaybeden bu dinleriniz Lem yekumi ayakta duramaz Eğer bugün beşeri sistemler ayakta duruyorsa biz ayakta olmadığımızdan ayakta duruyorlar biz Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği nizamı yüreğimizde, evimizde, cemiyetimizde yaşamadığımızdan kardeşlerim onlar ayakta duruyorlar. Hani hadisi kutsi'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşere haber veriyor. Allah Azze ve Celle Ademoğluna soracak diyecek ki "Yabını Adem? Mariztu felem taudini ben hasta oldum ama sen beni hasta sen beni ziyaret etmedin Mariztu felem taudini gelip beni ziyaret etmedin İnsan diyecek hale ya Rabbi. Keyfe a'uduke ve ente rabbul Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Allah azze ve celle buyuracak. Hani falan yerde bir kulum vardı hasta olmuştu. Sen onu ziyarete gitmedin Eğer sen onu ziyarete gitseydin Levecetteni indehû Beni onun yanında bulacaktın Allah Azze ve Celle soracak Ey kulum Yebne Âdem İstedamduk felem tud'imni Ben senden yemek istedim ama sen bana vermedin İnsan diyecek ki Ya Rabbi ve ente Sen alemlerin Rabbisin Ben sana nasıl verebilirim Hani Somali vardı Bangladeş'te Arakan'dan gelen çocuklar Yetimler vardı Sen akşam iftar vakti evine gidiyordun Ama orada yavrular vardı Fırının önünde bekleyen Evlerine Müslümanlar Sıcak pide götürüyor Bana da veren birisi olur mu diye Orada yetim kızlar vardı, çocuklar vardı bekleyenler. Sen onları vermiş miydin? Evine götürürken onları hatırlamış mıydın? Ya da Afrika'da su bulamayanlar vardı. Onlar su diyorlardı. Onlar için orada su kuyuları açmış mıydın? Eğer bunları yapmış olsaydın, Levecetteni indehû, hastanın yanında beni bulacaktın karnını doyuramayan o yetim çocukların evine eğer sen ekmek götürseydin, Allah rızası için bunu yapsaydın, kameralar beni görsün, çeksinler, haber yapsınlar bunun için değil. Sadece Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek için bunları yapmış olsaydın eğer, beni orada bulacaktın. Yani kainatın sahibi buyuruyor ki, Ey Müslümanlar! Allah Resulü Aleyhisselam size öyle bir nizamın esaslarına haber verdi ki Allah'ın rızasını nerede bulacaksınız? Yardımını nerede bulacaksınız? Amerika ile beraber olursanız değil Kremlin sarayında Putin ile özel anlaşmalar yapınca bu ümmet kurtulamayacak İsrail'de Tel Aviv'de anlaşmalar yaparak değil Nasıl gelecek Allah'ın yardımı nasıl? La وجدتني o yetim çocukların yanında benim kuvvetimi bulacaksın işte. Doğu Türkistan'da o kadınlar ağlıyorlar. Evlerinde kafirler var. En büyük alimlerinden bir tanesini şehit ettiler. 6 ay önce şehit ediyorlar. 86 yaşında 6 ay önce ama çocukları Müslümanlar bizler. 1 milyar 800 milyon Müslüman biz. Dün ya da birkaç gün önce haberdar oluyoruz. Eğer biz maddemizle, manamızla, aklımızla, fikrimizle, kalemimizle, kitaplarımızla o mazlumların yanında yer alabilirsek, Rabbim buyuruyor ki işte beni orada bulacaksınız. Orada. Başka yerlerde değil. Eğer bu ümmet ayağa kalkacaksa, mazlumların, biçarelerin, yetimlerin, dulların onların duasını alacak. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kardeşlerim dünyaya bu nizamı getirdiler. Ebubekir radıyallahu anefendimiz ne diyorlardı? Ercu minallahi ella tuğayyirenil hilafe. Yani Allah'a niyaz ediyorum, Rabbim'den rica ediyorum. Halifelik beni değiştirmesin. Değiştirmesin beni halifelik. Bir kütrüm aile vardı onların hayvanlarının sütünü sağıyordu Ebu Bekir radıyallahu an. Efendimiz halife olunca o aile Ebu Bekir halife oldu bir daha bizim eve gelmez diyorlardı. Ama Ebu Bekir ellerini kaldırmış ya Rabbi. Hilafet bana gurur kibir vermesin yine gideyim o hayvanları sağayım o kütrüm aileyi bırakayım. İçinizde bir Ebu Bekir varsa... Tabii ki hepimiz bir araya gelsek Ebu Bekir Efendimiz'in tozu olamayız Efendim sahabe onlar Büyük onlar Büyük adam onlar Başta durdular Dünyalık yokken geldiler Ama sen Baban Müslüman Etrafındakiler Müslüman İşte ilim tahsil ediyoruz Şu bu vesaire e, Üzerimizde kıyafet şunlar bunlar var Buluyoruz bir şeyler Ama onlar öyle değildi Evlerini, yerlerini, yurtlarını, her şeyi verdiler, iman aldılar. Resulullah Aleyhisselam'ı aldılar. Onun yanında durdular. Onlar büyük adamlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bu hadisi kutsiyi okudu. Sadakayla alakalı ayetleri okudu. Tevazu ile alakalı Allah Teala'nın buyruklarını onlara haber verdi. Onlar hep Allah Teala'nın rızasını kütrümlerin evinde aradılar. Yetim çocukların yanında aradılar. Hazreti Ömer zamanında dünyanın en büyük devleti oldular. Müslümanlar. Abdülhamit'ten sonra küresel güçlerin yanında güç arayanlar, itibar arayanlar, izzet arayanlar. Bu arayışımız devam ederse sürünmemiz de devam edecek. Halbuki demişlerdi ki: Min bādī ma aḥbar al akwām Bundan sonra onların eğri dinleri ayakta duramayacak. Durabilir mi arkadaşlar? Kapitalizmi Yahudi aklı icat etti. Peki insanlar kapitalizmanın sömürü sisteminde can çekişiyorlar. Alternatif arayacaklar. Nereye gidecekler? İslam'a. İslam'ın yolunu kapatmak için sosyalizmayı, komünizmayı icat etti. İslam'dan Aldı, arakladı, sosyalizma libası, kıyafeti içerisinde ortaya sürdü. Kapitalizmanın kurucusu, müessisi de Yahudi. Karl Marx, komünizmanın kurucusu, o da Yahudi. İkisini kurdu. Yani insanlar orada daraldığı zaman gidecekleri başka bir ideoloji olsun, sosyalizmaya gitsinler. Esasında bütün bu yalanları, ideolojileri inşa ederken, tesis ederken ne diyorlardı? Muhammed geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Haber veriyorlardı Eğer biz kapitalizmaya alternatif bir sistem geliştiremezsek O zaman bu eğri sistem İslam'ın yolunu açacak Komünizmayı ortaya koydular Onlar ne kadar kendileri alternatifler ortaya koyarsa Koysun kardeşlerim Biz Allah Teala'nın rızasını Hastaların, mazlumların, biçarelerin Afrika'da su bulamayan, acaba Müslümanlar gelir bizim köyde su kuyusu açar mı diye bekleyen Müslümanların yanında Rabbimin rızasını ararsak o zaman onların sistemleri masal olduğunu zaten adamlara haber vermişlerdi. Eğer masal olmasaydı 10 yılda bir beşeri sistemlerin kanun maddelerini parlamentolarında daha kısa ya da daha uzun zamanlarda sürekli parlamentolarında anayasalarını, kanunlarını değişirler mi? Değişmezler. Ama 1400 yıldır, 1500 yıla gidiyoruz. Rabbimin buyrukları duruyor elhamdülillah. Kimse değişemedi. Kimse müdahale edemedi buna. Biz bununla hayatı değişirsek diyor ki İmam Busiri rahmetullahi aleyh. Zaten onların Kahinleri, sihirbazları haber vermişlerdi. Bu masalları bitecek. وَبَعْدَ fil عَايَنُوا فِي الْاُفُقِ مِنْ شُهُبٍ مُنْقَظَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ سَمَمٍ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِكُونَ وَبَعْدَ مَا ayenu Gördükten sonra görüyorlar. Delilleri görüyorlar. İslam'ın eve, İslam'ın cemiyeti huzur getireceğini bilmiyorlar mı? Meşhur gazetelerin bir tanesinde tam sayfa söyleşi yapmışlardı. Manşet olarak da vermişlerdi. Bir kadın yüzünü kapatmışlar ya da sırtını dönmüş. Türkiye'nin en meşhur gazetesi. O gazetede yapmışlar. Kadın meşhur bir gazeteci yapmış. O da kadın. Çok zengin iş kadını, Uluslararası ticaret yapıyor. Evli. Diyor ki canım sıkıldı. Daraldı. Para vesaire hiçbir şey tatmin etmiyor. Yoga salonuna gittim. Zenginlerin gittiği bir yoga salonu. Belli bir zaman sonra oradaki adam benimle beraber oldu. Ve çıkmaza girdim. Her şeyden nefret ediyorum. Şimdi intihar edeceğim diyor kadın. Para var, her şey var. Onlar İslam'ın hayatlarını kurtaracağını bilmiyorlar mı arkadaşlar? Niçin tesettür mahremiyet dediğiniz zaman birileri ayağa kalkıyor, kıyameti koparıyorlar. Biliyorlar ki o kadınlar kurtulacak. Yani görüyorlar ama sömürü sistemlerini kaybedeceklerinden, Üzerine yürüyorlar bu hakikatlerin. Ses çıkarıyorlar. ''Lâ tesma'û lihâdâ'l kuran Nasıl Mekkeliler ses çıkarıyorlar. ''Dinlemeyin şu Kur'anı diyorlardı. Aynısını yapıyorlar. Sosyal medyada yapıyorlar. Televizyonda yapıyorlar. İffet, izzet dediği zaman Müslümanlar, ''Yapmayın'' dediği zaman üzerine geliyorlar. Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz ki. Rabbimizin emirleri. Onlar kendi ideolojilerine davet ediyor. Müslümanların Kur'an'a davet etme özgürlüğü yok mudur kardeşim? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a davet etme özgürlüğü yok mudur? Atadan, babadan tescilli, müseccel İslam düşmanları şu ayeti okuduğum zaman saldıracak diye İslam'ı anlatmakla mükellef olan, sorumlu olan müesseseler eğer bu hükümleri anlatmıyorlarsa yarın tarihin huzurunda bunun hesabını veremeyecekler. İnhitat'ın sorumlusu onlar olacaklar, olacaklar. Evet. Allah Teala'nın rızasına değil neye bakılıyor? Falan gazete, falan internet sitesi acaba saldırır mı? Ona bakıyorlar. Eğer saldıracaksa bizim payımıza burada susmak düşer diyorlar. Yine biz böyle muğla kutbeleri okumaya devam edelim. Onu söylüyorlar. Yapılan ortadadır. وَبَعْدَ fil عَايَنُوا <الْأُفْقِي> Yani ufukta gördükten sonra min شُهُبٍ Şuhub, şihab kelimesinin çoğulu. Şuhub, e, o yıldızlardan kopup gelen ateş parçaları. مُنْقَظَّتِن yani düşüp gelen o parçaları görüyorlar. Peki o parçalar neyin üzerine geliyorlar? Ve enna lemesne's semaa ha wajadnaha mul'at harasan şedidow ve şuhuba ve enna kunna minha sem'i. O cinler orada oturmuşlardı, alıyorlardı bir takım bilgileri. Onların üzerine melekler efendimiz Ali vesselam risaletinden sonra ateş parçaları gönderiyorlar artık alamıyorlar o bilgileri. O ateş parçaları şeytanların üzerine gidiyorlar. Artık bitecek. Şeytanın yolu sistemi kapanacak. Onu görüyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hakikatinin doğuşuna tanıklar şahitler. Öyle o ateş parçaları şeytanın karargahına düşüyor ki: "Uf kemafil ard min sanami." Yani tıpkı yeryüzünde sanemi onların putları nasıl düşüyorsa ona uygun bir şekilde semadan ateş yağıyor şeytanın karagahına yani peygamber aleyhissalatü ve selam demek onun hakikati demek kardeşlerim şeytanın üzerine ateş parçaları geliyor adamlarının üzerine ateş parçaları geliyor Buna uygun olarak yeryüzünde de büyük bir inkılap var. Putlar yere seriliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati karşılığında. Efendimiz Aleyhisselam hakikat medeniyeti karşısında. Hatta gada min tariqil vahyi munhezimun mineşşeyatini yakfu yekfu hezimi. Elhamdülillah. <gülüyor> Hattayi burada gaye olarak alırsak diyor ki hatta gada gada ذهب anlamında yani hala onlar masallarına devam ediyorlar gada zehebe gitti munhezimun o şeytanlardan hezimete uğrayanlar antarikül vahyi vahyin yolundan çekildi çekildiler Öyle çekildiler ki yekfu ithramun hezimi, hezimete uğrayanın izinden diğeri de kaçıyor. Biri kaçıyor, ateş geliyor, öteki kaçıyor. Ama hala onlar peygamber aleyhissalatu vesselama düşmanlığa devam ediyorlar. Ne zamana kadar devam ediyor bunlar düşmanlığa? Hatta gada an tariqil vahyi munhezimum mineşşeyatîn şeytanlardan hezimete uğrayanlar o vahyin yolundan çekilene kadar onlar düşmanlıklarına devam ediyorlar. Biri çekiliyor sonra diğeri geliyor ateş geldiğinden dolayı melekler ateş gönderiyor biri çekiliyor sonra diğeri çekiliyor ama hala onlar orada devam ediyorlar. Efendim Şimdi belki İmam Buziri rahmetullahi aleyh şunu söylüyor bize diyor ki yani kıyamete kadar hep bu olacak bir ideoloji büyük bir yara alacak. Sonra onu böyle can çekişmiş halde tarih sahnesinden çekildiğini göreceksiniz. Ardından başka biri gelecek, başka biri gelecek. Hep bunlar böyle darbe alacaklar, alacaklar. O darbeleri melekler olacak ama asıl büyük darbeleri onlara alimi rabbani'ler vuracak. İmam Rabbani'ler, İmamı Gazzaliler onlar vuracaklar. Evet kardeşlerim, bu bölümün son beyti bu sidi rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki Ke haraban haraben abtalu abraha, Ev askerun bilhasa min rahateyhi rumi <gülüyor> Allah Teala bu beytte anlatılan hakikati tez zamanda görmeyi bize nasip eylesin inşallah. Ke ennehum ke sanki o şeytanlar o ideolojileri kuranlar onlar adına yeryüzünü kan gölüne çevirenler ke ennehum haraben haraben burada yani hâle kavnihim hâribîn yani kaçıyor oldukları halde o şeytanlar ne, neydi onlar? Abdal-u Ebraha. <gülüyor> Ebrehe'nin o yalancı kahramanları gibi değiller. Ebrehe'nin yalancı kahramanları. Kabe'yi i Muazzama'yı yıkmaya gelen o yalancı kahramanlar gibi yıkacaklardı. Kimse önlerinde duramadı. Mekkeliler bıraktılar Kabe'yi i Muazzama'yı. Biz bu ordunun önünde duramayız dediler dağlara çekildiler. Kâbe'yi muazzamayı bıraktılar. Her şey bitiyor diyorlardı ki orada harekete geçerken Elem tara <gülüyor> keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Allahazze ve celle ebabil gönderdi. Kuşları gönderdi. Küçücük hayvanlar gönderdi. Kartalları göndermeye muktedirdi ama kartalları değil de küçücük kuşları gönderdi. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ Görmedin mi diyor. Biz görmedik. Peki neden görmedin mi diye bize hitap ediyor. Efendimiz Aleyhisselam adına ve bizim adımıza. Yani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bir şey haber verdiyse, bildirdiyse görür gibi inanacaksın. İşte duvar görüyorsun. Gözlerin ona şahit. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bir şey haber verdiyse ya da olacak dediyse haber verdiğini görür gibi inanacaksın. Bildirdiğini duyar gibi inanacaksın. Hatta bunlardan daha güçlü bir halde inanacaksın. Ebrehi küçücük o kuşlarla dağıttı. Yani bize diyor ki ey Müslümanlar siz bu davaya sahip çıkın. Eğer siz İslam'a sahip çıkmazsanız şu kahvehanelerde sokaklarda İslam'ı anlatmazsanız ey esnaf olan Müslüman yandaki esnafı çağırır günde beş dakika bir kitaptan okuyup Riyaz Salihinden okuyup tefsirden okuyup Veduz Zaman'dan okuyup Mahmud Efendi'den Mehmet Zahid Kodku'dan Mahmud Sami Efendi'den Ulema'dan İmam Gazali'den bir şey oku kardeşim beş satır oku tefsir oku Riyaz Salih'in oku davet et beş dakika durun İşin ortasında peygamber aleyhisselam konuşsun. Rabbim ayetlerini dinleyelim. Eğer siz İslam'a sahip çıkmazsanız Allah Teala nurunu tamamlayacak. Ne olur? Nasıl olur? Küçücük kuşları gönderir. 1 milyar 800 milyonun yapamadığını Allah o kuşlarla yapar işte. Ona kadirdir kardeşim. Sen onun nizamına iman et. Efendimiz aleyhisselatu vesselam Ebrehe'nin o sahte kahramanları gibi sanki o şeytanlar o halde kaçıyorlar. Ev askerun ya da o asker o ordu gibi ki bilhasa min râhateyhi. Râha Efendimiz Aleyhisselam'ı mübarek avucu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın iki avucundan Bedir'de atılan taşlarla şirk ordusu nasıl kaçıyordu? Ya da Ebrehe'nin ordusu nasıl dağılmıştı? Ke nehum haribin. Sanki şeytan adamları, karargahında kimler varsa onlar kaçıyor haldeler. Tıpkı Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek avuçlarıyla atmış olduğu o toz zerreciklerin önünde dağılan Mekke ordusu gibi. Ebrehe'nin, Ebabil'in dağıttığı ordusu gibi. Resulullah aleyhisselam nizamı. Ümmet inanınca ebrehelerin ordularını dağıttılar. Müşriklerin, mecusilerin ordularını dağıttılar. Eğer biz Resulullah aleyhisselam nizamına asab ı kiram efendilerimiz gibi o aşk zaviyesinde inanır teslim olursak gözlerinizle ölmeden göreceksiniz. Ebrehe'nin ordusunu bu defa ebabil değil de Ebabil'in misyonuna talip olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençliği dağıtacak inşallah. Estağfurullah ve etubi ve elhamdülillahi rabbil alemin.